Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan bir rapora göre Avrupa kıtasında kuraklık ve su kıtlığına önümüzdeki yıllarda daha fazla rastlanacak. Ancak daha önceki öngörülerden farklı olarak su kaynaklarının azalması sadece Akdeniz Havzası'nı değil, Belçika ve Çek Cumhuriyeti gibi nispeten kuzeydeki ve daha fazla yağış alan ülkeleri de etkileyecek. Avrupa Komisyonu'nun çevreden sorumlu üyesi Janes Potoknik, su politikalarının sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çekerek gelecekten su ödünç alınamayacağının da altını çizdi. Ancak komisyonun su kıtlığı karşısında öne sürdüğü çözüm su kullanım fiyatlarının arttırılmasından öteye gidemiyor. Öte yandan sorunun kaynağında yatan iklim değişikliğiyle mücadelede Avrupa Birliği de dünyanın geri kalanı gibi ayak sürmeye devam ediyor. Avrupa Birliği'nin mevcut sera gazı emisyonu azaltım hedefi 1995 rakamlarına göre 2020'ye kadar %20. Bu oran hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC'nin öngördüğü gerekli oranın çok altında kalıyor. Komisyon 26 Mayıs'ta bu hedefin %30 seviyesinin çıkarılması halinde Avrupa Birliği sanayisinin nasıl etkileneceğine ilişkin bir raporda yayınlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde son olarak yapılan araştırmalardan birinde artık bebeklerin daha doğmadan kansere neden olabilecek kimyasallara maruz kaldığı ortaya çıktı. Araştırmada bebeklerin kordon kanında 300 farklı kimyasalar rastlandı. Araştırmacılar bu noktada insanların kendilerini koruyabilmek için alabilecekleri basit önlemlere de dikkat çekiyorlar. Evlerimizde, işyerlerimizde kullanılan duvar boyasından halılarımızdaki dolgu malzemelerine, Günlük yaşamda birçok kimyasalla karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bunlarda soluduğumuz havaya bazı gazlar yayıyor. Sadece doğal malzemeden yapılmış eşyalar tercih edilmeli ve sentetik maddelerden uzak durulmalı. Özellikle tarım ilaçlarının kullanılmadığı organik sebze ve meyveleri tercih etmek kanser riskini azaltıyor. Bu arada yiyecekleri plastik kaplarda ısıtmamak gerektiğine de dikkat çekiliyor. Park ve bahçelere, böceklere, kenelere karşı sık ve yoğun bir şekilde ilaçlanıyor. Bu tip ilaçların kullanımına karşı durun ve gerekli korunma tedbirlerinizi kendiniz alın. Daha güzeli çocuklarınızı parka değil, ellerine bir dürbün ve bir büyüteç verip gerçek doğaya salın. Tarım Bakanlığı'nın bu yıl verdiği çok riskli bir karar sonrası sınırsız balık avlama gücüne sahip tekneler Ege'deki uluslararası sulara doldu. Projektörlerle avlanan tekneler 5 bin, 10 bin kasa balıkla limana dönüyor. En hazin tarafı bu balıkların tümünün havyarlı yani yumurtalı olması. Türkiye'nin kara sularında büyük teknelere av yasağı 15 Nisan'da başlamıştı. Ancak balıkçılık konusunda Türkiye'de tek karar merci konumundaki Tarım Bakanlığı bu yıl sürpriz bir karar aldı ve uluslararası sularda av iznini 15 Haziran'a uzattı. Ayrıca büyük gırgır tekneleri de Ege'nin uluslararası sularına çıkış izni verdi. Tarım Bakanlığı'nın uygulamasına Çanakkale'li balıkçılardan sert tepki var. Babakale Limanı'nda toplanan balıkçılar bu dönemin balıkların yumurtalı dönemi olduğunu vurguladı. Balıkçılar denize kuvvetli ışık tutarak avlanan gırgırların Sardalya, İstavrit, Lüfer, Palamut, Hamsi, Kolyoz ve Üskumlu neslini yani tüm besin zincirini tehdit ettiğini söyleyerek uyardı. Ege'de avlanan gırgır tekneleri deniz dibini 150 metre derinliğe kadar tarayan ağlarla donatılmış durumda. Gece yapılan av sırasında dibe sarkıtılan dev projektörlerle karınları havyar, yumurta yüklü balıklar ışığa çekilerek adeta katledilircesine avlanıyor. Sınırsız av gücüne sahip teknelerle avlanma devam edilirse gelecek nesillere balığı ancak belgesellerde veya kitaplarda görmek kalacak. Başbakan İran'la takas anlaşmasından sonra biz de bir gün uranyum zenginleştireceğiz dedi. Başbakan yarın öbür gün Türkiye'nin de nükleer santral olacağı ve uranyum zenginleştirmesi gerekebileceğine dikkat çekti ve şunları söyledi. Rusya ile nükleer enerji anlaşması yapıyoruz. Dolayısıyla nükleer enerji santralini kurduğumuz zaman bizim de zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacımız olacak. Eğer bu kendimiz yapabiliyorsak şüphesiz ki yapacağız. Ama eser nedir? Bunu barışçıl amaçlı olarak enerjide kullanmaktır. Mesela bu olduğu zaman bu zaten en doğal haktır. Erdoğan bu mantıksız ve ihtiraslı nükleer inadından bir an önce vazgeçmeli. Piyasa fiyatının 3 katı elektrik fiyatını Rus şirketine garanti olarak verirken gözünün önüne daha önce yüce divana gidenleri getirmeli ve nasıl hatırlanmak istediğini düşünmeli. Tertemiz ve rüzgar ve güneş enerjisi dururken nükleerde inat etmek niye? Milletvekillerine bu oyuna alet olmamaları için mektup yollamak istiyorsanız hemen nükleer.greenpeace.org adresine gidin ve nükleer anlaşmaya red oyunu vermelerini isteyin. Yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın.